Değerli dinleyenler merhaba. Cemre Beklentisi programının yeni bir bölümü daha başlıyor. Cahiliye atmosferi mazeret teşkil eder mi? Soru Atfı cürümde bulunarak suçu üzerinden atma Nefsi emmare'nin bir hususiyeti olduğundan Müslümanlığı hakkıyla yaşayamayışımızı ne yapalım ki hak ve hakikatle geç tanıştık. Kötü bir atmosferde neşet ettik türünden mazeretlere emanet edebiliyoruz. Böyle bir yaklaşımda haklılık payı var mıdır? İzah eder misiniz? Cevap Bu tür mülahazalarda bir açıdan bir haklılık payının olduğu söylenebilir. Hususuyla şuur altı müktesebatının oluştuğu zaman diliminde yetişme şartları çok önemlidir. Bu dönemle alakalı kesin bir yaş sınırı belirlemek mümkün olmasa da, genelde 0-5 veya 0-7 yaş aralığı olarak ifade edilmektedir. Ancak onun izafi olarak 15 yaşına kadar devam ettiği de söylenebilir. İşte insan bu dönemde gördüğü, duyduğu, hissettiği her şeyden, etrafında cereyan eden hadiselerin hemen hepsinden, ciddi manada tesir altında kalır, belli bir anlayışa sahip olur ve o istikamette bir şahsiyet kazanır. Dolayısıyla dini hayatın gerçek derinliğiyle yaşanmadığı, çirkin ve yanlış davranışların yadırganıp olumsuz davranışlara karşı içten içe bir tiksinti, en azından bir istinkaf, bir geri durup kaçınma duygusunun bulunmadığı, imrenilecek amellere karşı da ciddi bir imrendirmenin yapılmayıp salih amellere karşı ihtihaaların kabartılmadığı ve bütün bunları hayatlarına hayat kılıp hüsnü misal teşkil edecek abide şahsiyetlerin olmadığı bir ortamda neşet eden kimseler bir yönüyle bu mazeretlerinde haklı sayılabilirler. Tabakat kitaplarının açtığı ufuk Fakat Asla unutulmamalı ki. Hakiki bir mü'min, Kur'an ve sünnetin beyan buyurduğu ve selef-i salihinin halisane temsilleriyle ortaya koydukları ideal hayat tarzını araştırır, bulur, öğrenir. Öğrenir ve içinde bulunduğu ortamla, yaşamış olduğu hayat tarzıyla mukayesesini yapıp, kendi durumunu sorgular. Yani mümin yemede, içmede, yatmada, kalkmada, Müslümanların derdiyle ile dertment olmada, hasılı hayatın her anı ve her safhasında Kur'an ve Sünnet yolunu araştırmak, selefi salihin çizgisini yakalamakla kendini mükellef bilmelidir. Bu gayeye hizmet etmesi yönüyle selefi salihinin hayatlarının anlatıldığı tabakat kitapları çok önemlidir. O büyük zatların hakiki Müslümanlığı nasıl ve hangi çerçevede yaşadıklarını öğrenip anlamaya, anlayıp benliğimize mal etmeye çalışmalıyız. Bu istikamette atalarımız ve seleflerimiz olan Osmanlı'nın da bizim için çok önemli bir kaynak olduğu unutulmamalıdır. Bu noktada durup istidradi bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Ben ecdadımızın hayat tarzının, gerçek derinliğiyle, kalbi, ruhi, insani, içtimai buğutlarıyla yazılıp kayıt altına alındığı kanaatinde değilim. Yazılanlar daha ziyade harp sulh vakalarıyla ilgilidir. Bundan dolayı onların o nezih hayatlarıyla alakalı ciddi bir malumata sahip olduğumuzu söyleyemeyiz. Ecdadımızın ahlaki, içtimai, insani yönleriyle alakalı bildiklerimiz ise, daha çok menkıbelerden ibaret. Hatta sahabe-tabiîn ve tebe-i tabiîn efendilerimizin hayatlarının da aynı duruma maruz kaldığını söyleyebiliriz. O altın dönemlerde ne devi şahsiyetler, ne büyük insanlar yaşamıştır. Ancak yazıp kayıt altına alma işine çok ehemmiyet verilmediğinden, onların bu göz kamaştırıcı hali gerçek çerçevesiyle sonraki nesillere intikal ettirilememiştir. Şu an sahip olduğumuz kıymetli eserlerse daha sonraki çağlarda selefe saygı duyan insanların ulaşıp elde edebildikleri bilgilerin kayıt altına alınıp kitaplar haline getirilmesiyle oluşmuştur. Halipür Melalimiz İstidradi olarak içine girdiğimiz bu önemli hususa işarette bulunduktan sonra asıl konumuza dönelim. Eğer biz dini hayatımızda İslam'ı arızasız temsil etmiş insanlara bakmazsak, halimizden memnun olur, kendimizi yeterli bulur ve dun himmetliğin altında kalır eziliriz. Mesela bir Hasan Şazili'yi, Abdülkadir Geylani veya Hasan Basri Hazretlerinin Kulubu Dari'a'da yer alan tazarru ve münacaatlarına baktığımızda o büyük kametlerin kılık kırk yararcasına tertemiz, pırıl pırıl bir hayat yaşamalarına rağmen nefislerinden ciddi manada şekvada bulunup Allah'a sığındıklarını görürüz. Halbuki bu zatlar uluhiyet hakikatine uyandığı andan itibaren ondan başka bir şey görmemiş, çarşı pazarın eracifine bulaşmamış devasa kametlerdir. Onların yanında kendi hali pür melalimizi nazar itibarı aldığımız zaman, zannediyorum Cenab-ı Hak'tan bir şey isteme liyakatimiz olmadığı kanaatine varır, varır da el kaldırıp ondan bir şey istemeye utanırız. Evet, değişik asırlara serpiştirilmiş bu müstesna insanların yanında bize ancak Müslümanlığı taklit eden üzerinde ötelerin izini taşımayan Suri Müslümanlar nazarıyla bakılabilir. Hatta denilebilir ki şu anki halimiz itibariyle Müslümanlığa o kadar yabancılaşmışız ki, bütün buğutları ve gerçek derinlikleriyle onu hayata hayat kılmamız teklif edilse, onu gönülden arzulayanların bir kısmı dahi keşke bu mükellefiyetler olmasaydı gibi bir anlayışı seslendirip, onun gereklerini yerine getirmekten geri durabilir. Belki bugün bütün bir yeryüzünde dini hayat ve dini değerler adına ciddi bir yabancılaşma yaşandığından, Müslümanlıktan ne kadar uzaklaştığımızın farkında değiliz. Fakat bir kez daha ifade edeyim ki, Bugün biz, hakiki Müslümanlığın ufkumuzda tüllenmesini ne kadar arzuluyor olsak da, gerçek temsil ve derinliğiyle onu kabul etmede bir hayli zorlanacağımız kanaatindeyim. Çünkü şu anki konum ve duruşumuz itibariyle, hak rızasına kilitlenip, onun marziyatını kazanmayı, hayatının gayesi bilen insanlar olduğumuzu söyleyemeyiz. Değerli dinleyenler, Cemre Beklentisi programının bu bölümü de böylece sona eriyor. Gelecek bölümde yine birlikte olmak ümit ve dileğiyle Allah'a emanet olun.